Mezheblerden hiç sormayın Bize ehli hadis derler hiç sormayın Bize ehli hadis derler Vahye uyun hiç durmayın bize ehli hadis derler Vahye uyun Hiç durmayın Bize ehli hadis derler Önder raşit halifeler zahit ulama veliler Önder raşit. Halifeler, zahid ulama veliler Bu yola irşade ederler. Bize ehli hadis derler Bu yola irşade ederler. Bize ehli hadis derler Kıyasverey konuşmayız Bizler ehli ittibayız Kıyas verey konuşmayız, bizler ehli ittibayız. Mansur'ayız, Gurabayız bize ehli hadis derler. Mansur'ayız, kurabayız. bize ehli hadis derler. Tarikat oldu barikat İhtilafta yok bereket Tarikat oldu barikat, ihtilaf da yok bereket. kitap sünnetle hareket, bize hadis derler. kitap sünnetle hareket, bize hadis derler midat ehli gelmez bize dünya bahtı gülmez bize hava ehli gelmez bize dünya bahtı gülmez bize Uyarız biz selefimize, bize ehli hadis derler. Uyarız selefimize, bize ehli hadis derler.